Çocuk Bahçesi Yapım Ankara Radyosu Sevmekten Korkma 4. Bölüm Yazan Mustafa Koçyiğit, Yöneten Mehmet Ege, Yapımcı Engin Demiray, Efektör Nebi Tam Yükselim. Bu bölümde oynayanlar, Anlatan Özdemir Erselmez, Aslı Elvin Beşikçioğlu, Barış Yağmur Sergen, Baba Levent Çelmen, Sevgi Servet Pandur, Ece, Emine, Sergen. Barış ve ablası Aslı, öğretmen olan babalarıyla yaşamaktadır. İki yıl önce geçirdikleri trafik kazasında anne ölmüş, Aslı da bir bacağını kaybetmiştir. Takma bacakla yaşamak zorunda olan Aslı, gergin, sinirli ve uyumsuzdur. Çevresindeki arkadaşları da birer birer ondan uzaklaşmaktadır. Derslerinde başarısız, babasıyla ilişkileri kötüdür. Son zamanlarda baba, aynı okulda öğretmen olan sevgiyle evlenmek istemektedir. Eve bir üvey annenin gelecek olması, özellikle Aslı için yeni bir üzüntü nedenidir. Ama iki kardeş babalarının kararına saygı gösterir. Sevgi bir gün onları balık yemeğe davet eder. Konu dağıldı. Tatili konuşuyorduk. Evet. Diyorum ki nikâhtan sonra hep birlikte Ayvalık'a gidelim. Babam bizi ağırlamaktan eminim çok mutlu olur. Hepimiz uzun bir tatil yaparız. ...çocuklar bol bol denizden ve güneşten yararlanırlar. Ben bu fikri tuttum. Biliyor musunuz? Ben hayatımda hiç denize girmedim. Sen ne diyorsun Aslı bu önerimi? Ben denize girmem. Hem yüzme de bilmiyorum. O kolay. Sen orasını bana bırak. Bacağımın protez olduğunu bilmiyor musun? Bacağını unutmadım Aslı. Ama denize girerken bacağının problem yaratmayacağını biliyorum. Asıl senin bilmediğin bir şey var. Öğrenciliğinde üniversiteler arası yüzme dalında... ...birincilik kupası sahibi Sevgi Yanında olacak... Gerçekten mi yüzme dalında madalyanız mı var Arkanı dönüp duvarda asılı olan şeye bak İşte ona Aa, madalya <gülüyor> diyorlar Barış Evet gerçekmiş <gülüyor> Sen ne diyorsun Arif tatil fikrime itirazın var mı ee, Öyle uzun bir tatilde babana yük olmaz mıyız İnan babam mutlu olur bir şey daha var Düşünsene orada iki buçuk ay tatil yapacağız Maaşlarımızı harcamayız bile Böylece borçlarımızı öderiz çünkü orada para harcamadan günlerce yaşayabiliriz. Babana karşı ayıp olmaz mı? Olur mu olmaz mı gidince görürsün. Denizden ve bahçeden besleneceğiz. İstesen de para harcayamayacaksın. Midye tarlasından geçineceğiz öyle değil mi? Evet midye tarlasından. Hele sizin gibi iki miçosu olunca babam Ege'nin bütün balığını çeker alır. Arada sırada ile biz de takılırız size. Ne dersin Aslı? Bilmem ki. Ben hayatımda hiç balık yakalamadım. Hatta kayığa bile binmedim. Denizle oynaşmak iyidir. Onu seveceğinden eminim. Bizim orada olacağımız günler bahçenin en verimli zamanıdır. Tavukların en çok yumurtladıkları mevsimdir. Düşünsenize, her gün şu masada gördüğünüz yemekleri yiyeceğiz. Ve hiç para vermeyeceğiz. Zeytine, zeytinyağına bile para vermeyiz. Harcamalarımızı yalnız gazete, çay, şeker, tuz gibi çok pahalı olmayan ürünler için yaparız. Ay. Ay çok heyecanlanıyorum. Yalnız bir piriz var. Pürüz çıkar mı artık baba? Nedir Arif? Aslının notlarını düzeltmesi gerekiyor. Zamanı iyi kullanırsa rahat rahat düzeltebilir. Ders konusunda ben yardıma hazırım. Birlikte yürüyelim mi Ece? Yürüyelim. Teşekkür ederim. Neden teşekkür ediyorsun? Benimle yürümeyi kabul ettiğin için Reddedeceğini düşündüm Neden reddedeyim ki Hani geçen günlerde anneni bekletmemek için Beni bırakıp gitmiştin ya ha, Hatırladım O gün gerçekten işimiz aceleydi Yoksa seni hiç yarı yolda bırakır mıyım <gülüyor> Ne bileyim O günkü olay aklıma geldi Bu yüzden yani farkında mısın bilmem Korka korka yürüme teklifinde bulundum Aşk olsun Aslı İnsan arkadaşından korkar mı hiç Senden değil Terk edilmekten korkuyorum. Daha doğrusu senin arkadaşlığını kaybetmekten korkuyorum. Benden yana korkma. Biz seninle sonsuza kadar arkadaş kalacağız. <gülüyor> Sağ ol Ece. Çünkü senin dostluğun benim için çok önemli. Şimdi dün akşamı sana anlatmam gerek. Ay ne oldu? Kötü bir şey mi oldu yoksa? Babamın nişanlısına yemeğe davetliydik. Cici anne ya. Ay ne oldu anlatsana. Güzel yemekler yapmış. Hayatımda hiç yemediğim deniz ürünleri ve zeytinyağlı sebzeler pişirmiş. Peki size karşı davranışları nasıldı? Ee, görünüşte bir melek. Ama çok iyi biliyorum ki içi şeytan. Melek rolü oynuyor. Bu erkekler de çok saf oluyor. Ee, anlamadım. Babam kadına zaten hayran. Sevgi Hanım ayvalıklı. Orada güneşli, denizli, tekneli uzun bir yaz tatili önerisini duyunca da... ...bizim Barış'ın yağları eridi. Bence bu kadar ön yargılı olma. Belki rol yapmıyordur ha? Belki gerçekten iyi biridir. Hayır hayır ben anlarım. İnsanın yalan söyleyip söylemediğini gözünden anlarım. O kadın iki yüzlü. Bu kır kahvesi hoşuma gitti Arif. Çocukluğumdan gelen bir alışkanlık olsa gerek. Kapalı yerlerden çok böyle açıklıkları severim. Birer çay daha içelim mi? İçelim mi? Bakar mısınız? Bize iki çay lütfen. Bahar'ı ıskalamadan, yani henüz ağaçlar çiçeklerini dökmeden böyle bir yere gelmek beni çok mutlu etti. Bahar'ın güzelliğinden mi, sevdiğim bir insanla birlikte olduğumdan mı? Yoksa hepsi birden mi bilmiyorum. Mutluluktan uçuyorum. Ben de çok mutluyum. İlerim mutluluğumuz ömür boyu sürer. O bizim elimizde Arifciğim. Elimizde olmayan nedenler de çıkabilir karşımıza. Nasıl yani? Örneğin daha önce bir trafik kazasında eşimi kaybetmem. Kızımın sakat kalması gibi beklenmedik şeyler. Evet bunlar yaşamın kötü sürprizleri. Bir de zaman zaman aklıma takılan bir şey var. Ne? Acaba benim çocuklarla senin aranda yaşanacak olumsuzluklar, ...mutluluğumuzu gölgeler mi? Sen şunu söylemek istiyorsun. Üvey anne ile üvey çocuklar arasında sürtüşme kaçınılmazdır. Hayır, öyle bir şey söylemedim. Mi? Bak Arif, çocuklar konusunu açman iyi oldu. Önce konuşmalarımıza, konuşurken kullandığımız sözcüklere çok dikkat edeceğiz. Anlamadım. Anlamadığını biliyorum. Şöyle söyleyeyim, yakında evleneceğimize göre... ...benim evim, benim arabam, benim param gibi kavramları kaldırdığımız gibi... ...benim çocuklarım anlayışını da kaldırmalıyız. Artık bizim evimiz, bizim paramız ve bizim çocuklarımız demeyi öğreneceğiz... Biraz önce dikkatsizce benim çocuklar dedin. Öyle mi dedim? Hiç farkında değilim. Ben de farkına varmanı istiyorum. Çünkü onlar yalnız senin değil, artık bizim çocuklarımız. Teşekkür ederim sevgi. Çok iyisin. Sözüm bitmedi Arif. Çocuklar konusu açılmışken söylemeliyim. Adı üstünde onlar çocuk. Yaşamı yeni öğreniyorlar. Elbet yanlış şeyler de yapacaklar. Onlara doğruyu biz öğreteceğiz. Hem onların aile büyükleri. ...hem de birer eğitimci olduğumuz için. Barıştan yana pek korkum yok ama... ...Aslı'nın durumu onu çok gergin ve sinirli yaptı. Aşağılık duygusu yaşıyor. Bazen öyle davranışları oluyor ki... ...sabır göstermekte zorlanıyorum. Buna en çok onunla ders çalışırken yaşıyoruz. Her oturduğumuzda kavga ederek yarım bırakıyoruz. Ondan sonra da ilişkimiz daha kötü oluyor. Tahmin edebiliyorum... Aslında çok zeki bir çocuk. Gerçekten çok zeki ve akıllı bir çocuk. Bak sana bir anımı anlatayım. Aslı daha beş buçuk yaşındayken okulların açılması yaklaşıp arkadaşlarına okul forması alınınca o da okula gideceğim diye tutturdu. Ne yaptıysak bu isteğinden döndüremedik. Okula kaydını yaptırdık. Okulun açıldığı gün öğleye doğru öğretmeniyle konuşmak için okuluna gittim. Amacım öğretmenine Aslı'nın beş buçuk yaşında olduğunu söyleyip sınıf arkadaşları tarafından ezilmesine izin vermemesi için ricada bulunmaktı. Sınıfı buldum. Kapının aralığından bir de ne göreyim. Kendinden büyük çocuklar tarafından ezilip hırpanılacağından korktuğu minik Aslı sınıf başkanı olmuş. Bak sen şuna. Öğretmeniyle görüştün mü? Hayır buna gerek kalmamıştı. Çünkü Aslı kendini kanıtlamıştı. Aferin Aslı'ya. Okul hayatı boyunca hep sınıf başkanı... ...ve hep sınıf birincisi oldu. Ta o trafik kazasına kadar... ...annesini yitirmesi... ...sakat kalması onu bambaşka birisi yaptı. O hayat dolu... ...çalışkan, esprili aslı gitti... ...yerine hayata küskün... ...tembel, karamsar, uyumsuz... ...televizyon dizilerinden başını kaldırmayan bir aslı geldi. Canım benim... Bu yaşlarda çocuklar çok acımasız oluyor. Önce onu oyunlarından dışladılar. Daha sonra arkadaşlıklarından. Sanki protez bacak kullanmak... ...bulaşıcı bir hastalıkmış gibi... ...ondan uzak durmaya çalıştılar. Tek arkadaşı kaldı Ece. O da bizim apartmanda oturuyor. Sanırım komşuluk hatırına... ...anne ve babasının baskısıyla... ...Aslı ile arkadaşlığını sürdürüyor. Bana kalırsa Aslı... ...kendine güvenini yitirmiş... ...yeniden özgüvenine kavuşmasını sağlamak gerek. E bu doğru ama özgüven nasıl kazandırılır? Bir önerim var. Okullar kapanıncaya kadar... ...yani biz evleninceye kadar Aslı benimle otursun. Evlenince zaten hep birlikte yaşamayacak mıyız? Anlamadım. Anlaşılmayacak bir şey yok. Aslı'nın bende kalmasını istiyorum. Onun derslerine ve özgüvenini kazanmasına yardımcı olmak için. <gülüyor> bu konuda Aslı'yı ikna etmek çok zor. Bunda ısrarlıyım. Eğer Aslı reddederse... Hafta sonlarına da razıyım. Yani cuma akşamından gelir. Cuma, cumartesi, pazar bende kalır. Ne dersin? İlişkimizin erken bozulmasından korkuyorum. Hiç korkma. Sen yeter ki Aslı'yı ikna et. Bana güven. <gülüyor> <gülüyor> Hafta sonlarında yanımda kalmayı kabul etmem beni çok sevindirdi. ...seninle kız kıza iyi anlaşacağımızı düşünüyorum. Sence de öyle değil mi? Babam çok ısrar etti. Pişman olmayacaksın. Engin'leri sevdin mi? Evet. Biraz daha ister misin? E, hayır, teşekkür ederim. Öyleyse sofrayı kaldırıyorum. Size yardım edeyim. Olur. Ee, ama önce senden bir şey isteyeceğim. Ne isteyeceksiniz? Benimle konuşurken siz değil, sen demeni istiyorum. Yani size yardım edeyim değil... Sana yardım edeyim demeni istiyorum Olur Teşekkür ederim Şimdi bana yardım edebilirsin Biliyorsun bulaşık makinem yok Sen masayı toplarken ben de bulaşıkları yıkayayım. Ben de senden bir şey isteyeceğim İste Aslı'cım ee, Evlenince Yani babamla evlenince Anne dememi istemeyin Çünkü demem Elbette deme Annelerin yeri ayrıdır O yeri kimse dolduramaz ben babanın karısı olacağım Sizin de iyi bir dostunuz Ve arkadaşınız Anlaştık mı? Evet Hadi öyleyse iş başına Ben mutfağa gidiyorum Pijamalarını getirmiştin değil mi? Evet Haftalık dersler ödevler Getirdim Güzel Benim işim bitti Başka ne yapayım? Hiçbir şey benim de bitmek üzere Sonra güzel bir çay demleyelim. Ay. Çayı sevmediğini biliyorum. Onun için sana meyve suyu aldım. Yanında da kakaolu kek var. Çünkü babandan neyi sevip neyi sevmediğini öğrendim. Heh. Peki e bu akşam televizyonda izlemek istediğim bir dizi film var mı? Var. Hangisi? Bu akşam dört dizi var. Hepsini de izliyorum. Olamaz. Diziler farklı kanallarda ve saatleri çakışıyor. <gülüyor> Olsun. Kumanda bende olursa aynı anda iki filmi birden izleyebiliyorum. Aslıcığım... Kendimize bazı ilkeler edinmemiz, kurallar koymamız gerekiyor. Bu akşam ders yok. Tamam. Dört dizi filmden senin için en vazgeçilmez olanını seç. Ya da TRT1'de e, Altın Göl diye bir sinema filmi var. Onu izleyelim ne dersin? Ona çok güzel olduğunu duymuştum. Ama diziler... Hayır. Bir film izleme hakkımız var. Film mi, dizi mi? Şey... Film... Altın gör. Anlaştık. Film 20 dakika sonra başlıyor. O zamana kadar pijamalarımızı giyip rahatlayalım. Sonra da yarının planını yapalım. Plan mı? Ne planı? Cumartesi ve pazar günlerinin çalışma planı. Planı uygular. Verimli çalışırsak, cumartesi akşamı seni hoşlanacağın bir yere götüreceğim. Nereye? Söylemem. Sürpriz. <gülüyor> Sevmekten korkma. Mustafa Koç Yiğit'in yazdığı oyunun dördüncü bölümünü dinlediniz. Beşinci bölümde buluşmak dileğiyle.